bunun üzerine onları konuşmaktan ederek siz buraya namaz kılmak için geldiniz, bunun içinde ya namaz kılacaksınız ya da susacaksınız, dedi.